bir grup Müslüman kılınca bir grubu da kılmıyor olsa bile vebale girmeyeceklerdi. Cuma namazı farz-ı Her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cuma namazı kılacak. Özeti bunun bu. Sadece şari'in yani Allah ve Resulünün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 Yaşlı kadınların işte 60'ını geçmiş kadınların cuma namazına gitmelerini müstehap görmüştür. Gitsinler Ümmeti Muhammed'in kalabalığına şahit olsunlar demişlerdir İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh. Ama bizim burada kadınlara cuma namazı farz değildir cümlesinde özellikle vurgulayarak ve kırmızı harflerle söylediğimiz şey şudur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 200 bin 300 bin kişilik meydanlarda cuma namazı kılınması için uğraşsak ya şöyle ondan sonra bir tekbir sesiyle bütün şehir inlese o, o miting gibi cuma namazı bize bir hafta enerji olarak yetse aslında bunun için uğraşmalıyız. İki, sanki fukahanın bu hususta yani bilhassa